Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kanunusla güleşiyoruz. Bu dönemki yayın konseptimizin üçüncü programındayız. İnan'cum sen istersen bir giriş yap. Ben de sosyal medya sapladım, sonra. Evet efendim bugünkü destekçimize teşekkür ediyoruz. Ee, bu dönem e, isim ad başlığı altında ilerleyeceğiz. İki programdır bununla ilgili bir e, altyapı e, hazırlamaya başladık. Ee, bu vesileyle e, artık e, podcast'imizin bütün podcast camialarında olduğunu, e, mecralarında olduğunu bir anımsatalım. E, kaçırdığınız, merak ettiğiniz ya da geçmişe dönük bütün podcast'lerimizi Spotify, e, Apple Music ve diğer e, mecralardan takip edebilirsiniz. Neymiş o diğerleri? <gülüyor> bir diğer. <gülüyor> Biz de bilmiyoruz açıkçası. <gülüyor> Çok fazla <gülüyor> ee, var. Yani. Spotify ağlatlı kullanıldığı için ee, e, isterseniz e, e, ...sosyal medya hesaplarımızı tekrar... ...utlatayım. E, Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş... E, ...Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Hepsi aynı isimle. E, evet, başlayalım istersen. Başlayalım efendim. İsimlerle ilgili e, geçen program... E, ...hangi motivasyonlarla... ...insanın... E, ...çocuğuna ad verdiği üzerinde konuştuk. Aslında sadece insanın... ...insana ad vermesiyle ilgili... E, değil bizim planladığımız bu ad verme başlığı ile ilgili konuşacaklarımız e, pek çok şeye varlıklardan kavramlara, hayvanlara kadar nasıl ad veriyoruzu düşüneceğiz ama öncelikli olarak insandan başladık. Birkaç başlık kaldı, pek çok şeyi konuştuk aslında. E, mesela e, arzu ve hayallerimize ee, hayatta dilediğimiz şeylere ya da çocuğumuza öyle olsun dediğimiz şeylere bağlı bir e, ad verme eğilimi var. İşte böyle e, Hakan, Harika, Fazilet, Saadet, Asil, evet. Umut, Bilge, e, Uygar, Alim gibi isimler var. Başka böyle bu tür aklına gelen şey var mı Kerem? Güçlü geldi bir an aklıma. Evet. Hı hı. E, fakat e, bununla bazen trajikomik e, bazen komik bile olmayan trajik tezatlar e, içeren e, hayatlar olabiliyor. Yani çocuğa konulan gerek fiziksel özellik gerekse de e, manevi e, bir umuda dönük e, şeylerin tam tersi bir hayat yaşandığı ya da böyle harika şahika gibi bir isim konduğu halde çok fiziksel bir takım <gülüyor> defoların çok önde yer aldığı <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne diyeyim bilemedim yani asil olması arzu edildiği halde tam ters köşede durmanın söz konusu olduğu haller var Benim sonuçta aklıma... bu bu kadar iddialı isimler konulması, yani işte ne bileyim değil mi hani düşünülece güçlü... evet. İşte harika isminin konulması başlı başına bence bir sorun teşkil ediyor. İddialı. Yani sonuçta ne var ki harika olan diye düşünüyorum yani. Hepimiz hani kusurlarıyla var olan canlılarız. O anlamda onu taşıyan da bir zul oluşturacak ister istemez. Evet evet ağırlık. Ağırlık olacak. Ben hani kendi ismiyle gerçekten çok sorun yaşayan birçok insan tanıyorum çünkü ağırlığı oluyor bazı isimlerin. O anlamda da sürekli bir hikayesinde bunu taşırken zorunlar çektiğine çok şahit olmuşumdur. Çok doğru. Böyle ismiyle müsemma diye bir söz vardır ya çok Aynı. severim. Aslında o müsemma da içinde ismin kökünü barındıran bir şey. O isimle bağdaşık olduğu zaman tam yerine oturuyor da aklıma şey geldi. Bedri Koraman karikatürist rahmetli çok genç. Mesiller, e, evet, gençler bilmeyebilirler ama e, çok yıllar evvel yanılmıyorsam e, o zamanın e, Milliyet Gazetesi'nin ekinde her e, pazar günü çıkıyordu e, böyle bir dökümü. Hatta sende bir koleksiyonu vardı yanılmıyorsam. Evet sonundan bir e, toparladılar bu çizgilerini bir e, bir kaynakta topladılar. Hangi yayın evinde olduğunu hatırlamıyorum ama Belki Koroma'nın bu Milliyet Gazetesi'nde çıkan çizgilerini. Hatırlarsam ilerleyen zamanda paylaşırım sevgili dinleyenlerle. Ya Ben de şeyi hatırlıyorum işte onun çizimlerinden. E, böyle bu ismin tam ters köşesinde olma haliyle ilgili evet. bayağı tam sayfa e, hali <gülüyor> komik karikatürler vardı. Ben bir hayli arandım aslında internette ama bulamadım onu. Ha. Yani Betri Koroman çizimleri buldum ama şimdi bu e, yani arzu ve hayallere bağlı çizimler Çocuğuna isim koyma meselesi bana e, e, yani evde beslediğimiz hayvana isim koyma ile ilgili şeyleri de düşündürdü. Böyle çok duyuyorum ben e, köpeğine, kedisine özellikle köpekte oluyor. Bir takım e, batılı e, aristokrat e, asil e, lakaplarını dük Lord, Lady, e, Count gibi isimler çok, çok çok fazla bir var daha çok böyle nasıl diyeyim böyle ufak tefek köpekleri değil de daha böyle iri yani daha böyle savaşkan hani diyebileceğim köpeklere e, Count ismi konuluyor çok değil doğru mi? yani bu, bu da bir takım e, altta bastırılmış ya da bastırılmamış e, arzular ile bir bağıntı taşıyor diye düşünüyorum. Sonra şu da aklıma geldi. Yani şimdi son zamanlarda böyle siyasal, sosyal bir takım etkilerden ötürü daha Osmanlıcı olmaya dönük bir genel görünüş arz ediyor pek çok şey. Fakat düşündüm de hiç böyle köpeğine ya da kedisine işte Şehzade Sultan adı koyanla ben karşılaşmadım. Vardır belki. Orada bir şekilde Osmanlı'ya ya da kendi kültürümüze bağlı şeyleri köpekten, kediden ayırmak gibi bir yaklaşım mı var? Ya da çok hani muhafazakar ya da Dinsel bir yaklaşımla köpeği mekruh görmek gibi noktalarda zaten köpek beslemiyorlar mı? Genellemeler yapıyoruz tabii ki. Bunların dışında mutlaka örnekler var ama böyle düşündüm. İyi düşünmüşsün canım. <gülüyor> bir yandan da tabii hani bu motivasyonlar belki de sonsuz biz sadece aklımıza gelenler üzerinde değerlendiriyoruz durumu. Zamanla kafamız daha da açılırsa daha da belki ekler sunacağız ister istemez. İlginç isimler geldi benim de aklıma. Hatta bu ilginç isimler soy ile çok uyumlu ya da uyumsuz isimler başlığıyla değerlendirilebilir mi diye düşündüm. Çünkü benim de hani e, karşılaştığım örnekler var. Mesela bilgisayar diye bir isim var. Yani yani, i̇smi bilgi ismi, ve soy ismi bilgisayar <gülüyor> olan kişisel haklara e, taciz oluyor mu bilemiyorum. Ama bir sen bir ben diye bir isme denk düşmüştüm ben bir dönem içerisinde. Yani ismi bir sen. Soyadı bir ben. Soyısı, mi? soyadı bir ben. Bir bunu takiple herkes Olması da bu isim mevzusunda takıntılı olanlar bilirler. İşte mesleğiyle uyumlu ya da uyumsuz isimler vardı çok. Mesela avukat güven kurtul diye bir isim hatırlıyorum ben. <gülüyor> İyiymiş. Ya da dişçi oyabilir diye bir isim var mesela. Yani oyabilir. De, e, Oo, yani, çok iyiymiş bu. E, ben gece günü Bahar Caddesi'nde soyadı kurnaz olan e, hatta eş herhalde bir çifte rastladım. Aklıma geldi birden. Evet. evet. Ee, bunu takip eden bir yandan da son dönemde çok denk düşüyorum ama sana da denk düşüyorum bilmiyorum ama cinsiyeti çağrıştırmayan cinsiyeti belirsiz isim koyma eğilimleri var insanlarda. Bu biraz tabii işte aslında kadın mücadeleleriyle birlikte denk düştüğüne de inanıyorum. Ona hmm. paralel ve hmm. ee, Buna bağlı olarak da çocuğun çocuğuna işte e, ladin gibi, güneş gibi e, örnekler aklıma geldi bir an an e, Doğa ağırlıklı olanların çoğu, evet. evet. Ama gene de böyle e, kaya tufan gibi sert ve e, işte bir takım şiddet belirtten şeyler erkeğe gidiyor. Ama evet, senin söylediklerinde hiçbir cinsiyet ağırlığı yok. Evet. Bir başlık olarak da e, işte bir sanat eseri, e, pardon, sanat eseri değinmiştik. E, bu az solistlerin, sinema oyuncularının e, isim değiştirmesi, sahne ismi diye bir başlıktan Hı -hı. bahsedebiliriz belki. Hı -hı. E, örnek ver verecek olursak, e, Cüneyt Arkın, hepimizin bildiği Cüneyt Arkın'ın asıl ismi Fahrettin Cürekli Batur'dur mesela. Evet. Ya da Tarık Akan'ın ismi rahmetlerim. Tarık Üreylidir. E, buna dair hayır örnek var aslında. Bir yandan da sahne ismi konulurken soyisminin tamamen ortadan kaldırılması... Tamamen soy isminden e, bağımsız olarak tek ismiyle hmm. bütünleşmiş e, özellikle pop müzik alanında e, e, şarkıcılar mevcut değil mi? Çelik gibi, işte Parkan Rahmetliğine Kayağan gibi, gibi evet. Tarkan gibi, Emel gibi e, isimler var. Bu başlık aklıma geldi. Benim de sen bunu söyleyince dansöz isimleri geldi aklıma hmm. özellikle belli adları seçmek daha yaygın gibi böyle Banu gibi, Sibel gibi hmm. bir şekilde bazı isimler sanki yakıştırılmıyor hatta benim çok sevgili bir arkadaşım var Sibel <gülüyor> arada bir böyle kendi kendiyle dalga geçer dansöz olmam gerekirse adımı değiştirmem gerekmiyor <gülüyor> falan diye Kerem'ciğim ben bu yayın dönemi sürekli bir şey şaşırtmaca ile bu sefer partilerin Parçayı ben e, anons edebilir miyim? Vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bugün parçamız adamlardan geliyor. Adını başkasının koyduğu çocuklar. Efendim e, isimlerle ilgili Kerem şey aklıma geldi sonra aklıma? E, konu değiştiği için söyleyemedim. E, hani bu hem cinsiyetsiz isimler ya da Tam tersi cinsiyetli, tam kadına ya da erkeğe ait olanlar düşündümce e, gene bir arkadaşım geldi aklıma. İsmi Barış ama bir kadın bir Barış bu. Hmm. E, birlikte hmm. yıllarca çalıştık. E, o da öğretmen. E, ne zaman ofiste birisi arasa, yani Veli alıp da tanımayan dışarıdan birisi hep Barış Bey'le görüşebilir miyim diye aranırdı. Bir türlü hmm. kadına hmm. oturtulamıyor. Oysa hani savaş daha çok erkeğe ait bir şey gibi. Ee, bir de böyle Ümit ismi var. Ümit kadınlar var. Şimdi sen söyleyince aklıma o geldi. Var. Evet, direkt erkeği çağrıştırıyor. Dolayısıyla... Engin erdem, evet. falan, evet, böyle o bir geldi. Evet, sahne adları diyorduk. Sen evet. bir de nickname'lerle ilgili falan da sanki. Ya, evet, evet, o da hani bir başlık olarak değerlendirilebilir. Çünkü internette nickname'ler var, değil mi? Hepimizin var. Ee, herkesin takmatları var işte bu takmat var mı ee, vardır muhtemelen diyorum <gülüyor> hepinizin yok tabii. yani takmat kullanıyoruz bir mahlas kullanıyoruz internette Nickname kullanıyoruz bu, ancak bu bu internet aleminde e, ismiyle bütünleşenler var e, örneğin puk aklıma geldi puk adlı bir ya yazar var Hı -hı. twitter'da muhtemelen e, ...hayli takip edilen, milyonlarca takipçisi olan yüz binlerce takipçisi olan ve sadece işte, i̇şte o nickname ile, o takma adıyla e, gerçek adını hiç bilmediğimiz, duymadığımız isimler de var. O aklıma geldi bir yandan. Doğru, ben de çok yakın zamanda, evvelsi gün falan e, YouTube'da arada dinlediğim böyle e, söyleşiler yapan, herhalde adını söylemekte bir sakınca yoktur. E, Armağan Çağlayan'ın bir şeyi oluyor, konuklar e, davet ediyor düştü hiç tanımıyorum kim bu acaba diye açtım bir süre dinledim gene tam olarak anlayamadım internet dünyasında biri olduğunu anladım falan neyse işte sonuçta um, Danla Bilic diye birisiymiş ve çok hmm. meşhur bir youtubermış ben tanımıyordum böylece tanımış oldum sonra konuşma sırasında da açığa çıktı meğer ismi Damla falan değilmiş hiçbir anlamı da yok zaten Damla'nın Damla'ymış arada bir kendisi birkaç kere yanlışlıkla öyle yazdığı için Damla bir işte yani böyle Hırvat işte, bir balkan <gülüyor> Çağrışımı yaptı değil mi? Zaten, ama diyeyim, alakası yoktu, soyad mi? zaten öyle sevdiği futbol dünyasındaki bir antrenörün soyadını kendi ha, bilerek seçmiş ama doğru. şimdi herkes için e, kızın atıp danla yani. Evet, bir şey, evet. Hatta şöyle de bir şey olur. Kendini de öyle lanse ediyor. Evet, evet. Öyle tipler de var. Sadece o takmadığıyla lanse edilir. Asla kendi özel ismini e, yansıtmayanlar da var. Bu da başlık olarak aklımıza geldi. İstersen yavaş yavaş e, isimlerin, adların biraz kökenlerine, etimolojisine bakalım yavaş. İstemem. İstemem İstemiyorum. Niye canım? <gülüyor> bu, bu dönem öyle yapmayalım. Yok yok şey söyleyeceğim aklımda bir şey vardı bu isim koyarken sosyal, siyasal e, e, içinde bulunan toplumun yaklaşımlarıyla ilgili e, değişimler, be, değiştirmeler, değişimler, gibi biraz da rahatsız edici bir başlık tabi bu hı hı. ve dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Biz bütün bu başlıkları teker teker daha detaylı inceleyeceğiz ama şimdi bu çağrışımlar esnasında hızlıca bir geçiyoruz. Yani Özellikle bizim toplumumuzdaki azınlık diyebileceğimiz ekalliyette iki tür şey var. Bir isim koyarken bu toplumda hangi kökenden geldiği anlaşılmasın, başı derde girer, sorun yaşar diye baştan adını değiştirme söz konusu. Bir cesur davranıp hiç değiştirmeyenler var. Mutlaka. Bir iki isim kullanıp öbürünü yerine göre tercih etmeler var. Bir de mekanlarda mekanın adının değiştirilmesi var. Evet, göbek ismiyle ilgili ben çok örnekle karşılaştım aslında. Gayrimüslim gruplar içerisinde daha çok rastlanıyor tabii. İşte atıyorum ismi, bir Ermeni ismi diyelim ki... Harbop olsun. olsun. Günlük hayatında ismini... İşte, Adil diyor, Adem diyor, Asim diyor vesaire değiştiriyor. Ee, bu aslında bir anlamda da üzerinde çok düşünülesi bir şey. Ancak bunu üzerinde bir, evet, bir şey. bir şey tabii. E, mevcut tabii sosyopolitik e, toplumsal koşullar e, kendi isim dünyasını da yaratıyor. Buna dair işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte e, örnekler var İşte Tunçeriliği değil mi aslında o coğrafyanın yüzyıllardan beri isminin dersim olması ancak Cumhuriyet'le birlikte bir değişimi söz konusu. Evet. E, buna takiben işte mevcut şu anki e, sosyopolitik, siyasal iktidarla birlikte e, isimlerin değişmesine, dönüşmesine dair hepimizin sık sık örneklerle karşılaştığından, işte tabelalardan işte gazetelere, köşe yazılarından işte günlük hayattaki çok sokaktaki doğru. sokağın isimlerine. Ve sıklıkla yani büyük medeniyetlerin değişmesiyle falan olan bir şey de değil. Yani doktrin ve siyasal bakış değiştikçe sokağın tabelasının adı değişebiliyor belli bir sürede bir. E kendi e, dünyasına yakın ideologların, düşünce adamlarının isimlerinin daha çok hani konuduna şahit oluyoruz. Kültür merkezlerine özellikle Hı, çok olur. O bir örnek olarak. Söylenebilir. Ee... Ben şey geldi aklıma mekanla ilgili. Ee, bir zaman e, Antakya'daki bir e, zeytin müzesinin içerik çalışmalarında bulunmuştum. Hı hı. Şimdi e, orası aslında Antakya'nın bir e, ortodoks e, köyü. Son hı hı. kalmış ortodoks köylerden biri. Yani yüzyıllardır ismi Ciney'de olan bir yer. ...ve cennetten gelen bir sözcük hı, olarak beğenmiş. gitmiş. Ben de çok beğenmiştim. Zaten Oralılar için de orası Cineydo hala. Fakat belli bir tarihte oranın ismini Tokaçlı yapmışlar. Hı hı. Bayağı bir araştırdık yani müzeyle ilgili araştırma yaparken mekan bazı bir takım bilgiler de verelim diyorduk. Niye olduğuna dair hiçbir şey yok. Yani tokaç böyle çamaşırları eskiden nehirlerde, derelerde yıkamak için vurulan şeye hmm. deniyor ya. Yani ismi cennet olan bir yeri bir de böyle to tokaçlı gibi küçümsemek istemiyorum ama yani anlam bile yüklemeye gerek koymadan buldukları bir isimle değiştirmişler. Ancak hani günlük pratikte bu tür müdahaleler tam da bazen yerini bulmuyor. Çünkü insanlar reddediyorlar. Hı, evet. Bu reddedişler dolusunda da ismini aslında değiştirmeye çalışan iktidarlar bazen de e, o reddedişle karşı karşıya da kalmış oluyorlar. Çok doğru. E, aklıma işte ne, ne geliyor? Mesela İstanbul'da Önlük Mahallesi'nin yanında bir 1 Mayıs Mahallesi var. 1 Mayıs Mahallesi herkes Mayıs diyor, 1 Mayıs diyor. Ondan ismi değişti. Mustafa Kemal oldu. Kemal falan da deniliyor da. Ama insanların ağzını alışkanlığından dolayı Mayıs Mahallesi, 1 Mayıs Mahallesi devam ediyor. E, buradaki Bahariye Caddesi de öyle. Sanki Asım Gündüz mü konmuştu? Bak hala ee, Genel General Asım General, Gündüz Caddesi evet, olması lazım. Evet. Ama yani herkes Bahariye diyor. Bilmiyorum çok gençler yeni ismini kullanıyorlar mı ama... E... Sanmıyorum. Herkes Bahariye Caddesi olarak biliyor. Değil mi? Yani ben hiç General Asım Gündüz Caddesi olarak kullanan... Hatırlamıyorum. <gülüyor> bir, bir kadiköylü olarak... <gülüyor> Değil mi öyle? Ya sen demin bahsederken bu e, azınlıklarda e, hani göbek adları iki isim ne yazık ki toplumun e, yaklaşımlarından ötürü e, tercih sebebi olması bu e, üzücü başlık göbek adı olayı da aklıma geldi. Bu da bir sorundur ya bazen yani iki üç ismi vardır. İşte e, ne bileyim. Hayrullah Kerem'dir veyahut da işte e, Melahat Didem'dir. Bir şeye gidersin, devlet dairesine işte sıranı bekliyorsun ama herkes Didem diyordur. Yani bu örnek çok doğru olmadı çünkü benim göbek adım yok ama faraza diyelim. Yani orada böyle Melahat... Diye seslenirler sana. Ben <gülüyor> öyle şeyler de gördüm. Bir türlü üstüne bir alınmaz. Çünkü kimse Melahat demiyordur. Bir tek orada vardır o Melahat adı. Babaannesinin ismi olarak. Doğru. Evet, İspanyollarda acayip uzun öyle değil mi? 5-6 tane. İnanılmaz evet. Latin aslında <gülüyor> sığmıyor. Defterlere sığmıyor. O kadar uzun uzun isimler var ki. Yani, ee, Kerem'cim artık geçebiliriz eğer senin bu başlıklarda diyeceğin bir şey yoksa. bir iki dakikamız var. Ufaktan başlayabiliriz isimle adla ilgili. E, tamam biraz e, kelimelerin isim ve adın etimolojisine etimolojik. bakalım. Madem biraz daha süremiz var. Sen İstersen başla. ben Nişanya'dan başlayayım. İstiyorum. Evet. <gülüyor> sevgili dinleyiciler ilk defa çok uzun zamandan beri yan yana kayıt yapıyoruz Keremli. şu anda ben onun üstünden eğilerek kitaplarımı yandan almaya çalışıyorum sesli bir gidip gelme olduysa kusura bakmayınız Nişanyan e, adla ilgili olarak eski Türkçe attan geliyor isim unvan anlamı var tabi bununla birlikte e, çağrışım yapan kelimeler de var tabi yani. ondan türeyen daha doğrusu ada, adaş, aday, adıl, ata gibi isimlerin Aynı kökten geldiğini ileri sürüyor Nişayan. İsimde de Arapça e, yine ad, nam anlamları var. E, aynı kökten e, gelen işte Bismillah gibi. Besmele, Esami, Esma, Tesmiye gibi e, kelimeler de var. Aynı kökten gelmiş. Hı hı. İşte bunlar Tesmiye işte adlandırma demek. İşte Besmele, Allah'ın adıyla ve e, müsemma var işte adlandırılmış Hı. bu tip örnekler var nişan yanında istersen ben e, istiyorum İsme Seki ile bitirelim çünkü tamam. titseye vakit e, kalmayacak onda daha derinlikli e, ad üzerinde durayım çünkü isimle ilgili tam da seninle birebir aynı şeyler var gibi İsme Seki da ad ve sonu t ile olan ad e, şeklinde de kullanıldığı ve yine Türkçe tabi kökenli bir e, kelime olduğu Burada şöyle bir açıklama yapmış, ad sözcüğünün kökeni doğal bir ses yansımasıdır. En eski Türk sözlüklerinde yazılı nesnelerde bulunmasına karşılık açıklanışı belli bir uygarlık ürününe bağlanışı pek kolay değildir demiş. Ve yabancı dillerdeki adın karşılığı olan bizdekine hiç de benzemeyen bu aslında... İngilizce'de name'e çok benzeyen Fransızca'daki nom, Latincedeki nomen, Sanskritçi'deki nama, Farsça'daki name, Grekçe'deki noma ya da İspanyolca'daki nombre gibi şeyler birbirine çok benzer. Bizimki bayağı farklı bir yerde kalıyor. Efendim devam edeceğiz etimoloji ve anlamlarla. Bizi takibe devam ediniz. Podcastleri tekrar hatırlatalım ve iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın, iyi haftalar. Kamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. words and words are all to take your heart away.